Günaydın. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğimiz bir dostumuz, meslektaşımız var. Emre hoş geldin. Sevgili hoş Emre Aralatla beraberiz. Merhaba. Merhabalar. Bugün bir küçük duyuruyla başlıyorum. Bu cumartesi Salt Galata'da Taksim'i masaya yatırıyoruz. Benim Hüseyin Kahvecioğlu'nun ve Haydar Karabey'in moderatörlüklerinde... ...üç farklı oturum olacak saat bir buçuktan açık uçlu sekize dokuza kadar uzayan bir toplantı... ...bir kentli olarak gelmenizi, destek vermenizi, çok sesli bir masa ve tartışma ortamı yaratmayı hedefliyoruz. Şimdi bugün aslında Emre'nin adını duyunca tabii BNL konuşacağımızı sevgili dinleyiciler algılamıştır... Birinci İstanbul Tasarım Bienalinin kuratörlerinden biriyle beraberiz. Şimdi burada tasarım Bienali diyoruz ama karşımızda bir mimar var. İşte mimarın sosyal aktörlerden sadece birine dönüştüğü bir ortamı yaşıyoruz. Biraz da delirium, kaotik bir ortam. Ama bu mimar diyor ki hayır ben yine de söz söyleyen, söz üreten, gündemi yönlendiren aktörlerden biri olmak istiyorum diyor. Ben en azından öyle bir satır arası okuması yapıyorum. Türkiye'nin ikinci büyük cirolu mimarlık ofisini aslında yürütüyor. Öyle mi bilmiyorum ben. Bana gelen rakamlar öyle gözüküyor. Hiç, hiç haberim yok bunda. Öyle bir şey gözüküyor. Ama hayret. bir an, bir anda <gülüyor> evet aslında birinci olmam gerekiyor mu diyorsun? <gülüyor> Hayır yani böyle bir şeyin biliniyor olması hayret. Nasıl biliniyor acaba? Ben bilirim. <gülüyor> <gülüyor> ee, anlatırım sana dışarıda. Public yapmayalım Peki. onu istersen. Ee... Bu baya ilgimi çekti ama. Tamam. Çıkışta tamam. anlatıyoruz o zaman. Şimdi ama dinleyicilerden bulağa çok fazla soru gelecek nasıl biliyorsunuz <gülüyor> diye. Ee, ana teması kusurluluk olan kusurlu bir kentte bir mimar bu kent için farklı bir platform. Birinci tasarım bienalinde bir anda farklı bir musibetle. Değil hmm. mi? İnsanı hmm. irkilten bir terminoloji evet. aslında. Ben ilk gördüğümde ne oluyoruz? Bu imperfect. İngilizce de aslında o kadar irkiltmiyor ama Türkçe'ye çevirdiğinizde bir anda kusurluluk ama bir de musibet var onun üzerinden. Uh -huh, uh -huh. Ve şimdi gezdik, öğrenci arkadaşlarla çok çalıştık. Çok ciddi bir kent ölçeği, mimarlık ölçeği ve temsil dili tabii ki mimarlık. Bu iki ayın sonuna da yaklaştık. 12 Aralık'ta bitiyor bu bir ne düşünüyorsun Emre? Nedir feedback'i Şimdi aldığın duyumlar? Belki biraz başa dönüp kusurluluk meselesine çok kısaca değinmekte fayda var. Biliyorsunuz bu Deyan Suç için bir tanımlamasıydı hı hı. ve aslında benim ve Josef Grima'nın küratör olarak belirlenmesinden hemen önce veya tam o döneme denk gelen bir durumdu. Bizim kusurlulukla ilgili herhangi bir katkımız, dahlimiz. Hatta haberimiz olmadı. Bizim karşımıza çıkan bir temaydı bu. Ee, doğrusunu söylemek gerekirse bu bana biraz böyle hafif ağırlaştırıcı, kapatıcı bir durum gibi gözüktü. Aynı zamanda tehlikeli bir durum gibi gözüktü. Çünkü kusurluluk pek kolaylıkla bu coğrafyada birdenbire bir tür hafiflik, bir tür hafifleme durumu... Zaten e, özellikle yeni kuşakların pek de meraklı olduklarını düşündüğüm bir e, gevşeklik noktasından... Kolaylıkla prim bulabilir ve hak etmediği bir primi karşılayabilir gibi bir tehlike içeriyordu. Evet, evet. e, bu anlamda bakınca da biraz Josef'in de böyle bir e, o temaya böyle aşırı bir yüklenimi yatırımının da olmayacağını anladığımda esasen kusurluluk temasıyla ters düşmeyecek ama benim esas derdim olan yani İstanbul'da eğer bir tasarım bienali düzenlenecekse ve bunun birincisi yapılacaksa bunun e, özellikle kent ve mimarlık adına bir takım söz söylemesi söz konusuysa e, bu kusurluluk yerine daha ziyade musibet gibi bir kavramla benim ortaya koymaya bizlerin ortaya koymaya çalıştığı kavramla e, daha kolaylıkla irdelenebilir diye düşündük. E, neticede musibet gerçekten de biraz e, irkiltmeye yönelik biraz dikkat çekmeye yönelik. Bir tür uyarıcı gibi ve musibetin İngilizcesini de bulamadık yani bu hatta hakikaten Joseph'in fikriydi musibetin ne olduğunu onu anlattığımda o zaman bunu İngilizceye çevirmeyelim İngilizce'de musibet olsun diye bir şey de bulundu bir fikir attı ortaya benim de çok doğrusu doğru bulduğum bir fikir oldu ve biz İngilizceye de çeviremedik. Çünkü musibetin hasta birlikte kullanıldığı cümleler, yani bizim alışkın olduğumuz cümleler tabii ki İngilizce'de aynısı olmayan şeyler. Yani o işte bir musibetin bir nasihat, nasihattan iyi olması falan gibi durumlar bizim artık dilimizin çok alıştığı, musibet kelimesini duyduğumuzda birdenbire onu eşleştirdiğimiz diğer noktalarla çok fazla bağlantısı yoktu. Bunları niye anlatıyorum? Musibet aslında böyle çok... Yerine oturduğunu düşündüğüm, bugün hala aynı fikirde olduğum ve bu kentle ilgili özellikle omurgasına İstanbul'u alan bir BNL olacaksa bu kentle ilgili pek çok noktada yeteri kadar irkiltici, yeteri kadar açıcı, yeteri kadar altını besleyici bir durum oluşturabilir diye e, düşünüyordum. E, işte BNL yapıldı, biliyorsun sergi açıldı, sergiden evvel hayli... E, ...tansiyonlu, bayağı gergin günler yaşandı. Burada tabii BNL'in bir ilk olması, ilk defa bir tasarım BNL'i düzenlenmesi... ...bu BNL'in aslında İKSV gibi BNL düzenleme alışkanlığı olan... ...ama tasarım BNL düzenleme bilgisi henüz bulunmayan bir kuruluş tarafından düzenleniyor olması... ...göreceli olarak bütçesinin diğer benzer BNL'lerle kıyaslandığında hakikaten çok düşük olması bu konudaki bilgi eksikliğinin esasen sadece İKSV'de değil, küratör olarak bende de olması bu işi epeyce zorladı. Neticede ortaya çıkan durumun, ürünün ne diyeceksek adına serginin diyelim, ben yeteri kadar kastettiğimi, benim kişisel olarak kastetmiş olduğum veya hedeflemiş olduğum durumu, Yeteri kadar içerebildiğini düşünüyorum. Yani bir bakıma bütün bu hikayeden memnunum netice olarak. Çok beklediğim eleştirel damarların birkaçı gerçekleşti. Neydi onlar? Yani işte hakikaten biz mesela burada çok uzun bir süre şununla uğraştık yani katılımın aslında bir ürüne yönelik olarak değil, yani bir ürün olarak ortaya çıkması değil. Yani tasarım objesi değil Evet, de. bir tasarım objesi olarak değil. Aslında çağrı metninde de yazdığımız gibi bir soru olarak ortaya çıkması. Bir tür işte gıdıklayıcı, irkiltici, biraz ortadaki durumu bir başka, yani işte tasarım üzerinden yeniden farklı bir yöntemle iletmesi gibi bir derdimiz vardı. Ee, esasen çözüm önerisi de beklemiyorduk Yani hmm. şöyle söyleyebilirim ki Bir projenin dışında ki o da biraz böyle Elimizden kaçmış bir durumdu O da benim sevgili eski ortağımın projesidir Tasarım üreten evet. hiçbir Ama o da taş kışla üzerine olduğu için Ben hiçbir şey diyemiyorum Kerim. Hayır, Onunla da Çok da iyi olduğu için Ben de bir şey diyemiyorum ayrıca ee, Ama hakikaten Biraz böyle aradan e, Kaçmış olan şeylerden bir tanesi Kerem'in yapacağı işe çok güvendiğim için çok fazla bakmadım onun e, ilk dönemlerine. <gülüyor> Kerem öyle duyuyor musun? Da, tabii öyle olunca da Kerem de tasarım yaptı. Ee, yani bir şeyler tasarladı, bir şeyler önerdi. Tabii ki çok e, kurgusal, çok fiktif. Aslında çok parlak bir fikir tabii, olduğu tabii. için de bence çok tabii. cazip bir şey olarak bitti. Ben de çok etkilendim o işten. Evet, e, onun dışında dikkat edersen çok fazla da böyle hani e, proje önerisi yok. Aslında hep birer tespit ve en fazla soru sorma gibi bir durum var ve başından itibaren e, benim zaten dünyadaki süre giden tasarım bienerlerinin arasında e, çok kaba olarak yaptığım bir ayrım var. Bunlardan bir tanesi bu bienerlerin güzel objelerin, iyi tasarımların, parlak fikirlerin, parlak projelerin e, biraz da böyle gevşekçe bir tema etrafında toparlandığı işte <gülüyor> mesela ben Venedik bienerine gittim. Hakikaten çok etkileyici projeler vardı ama Genel olarak yani adına common ground dediğiniz zaman zaten ne var ne yoksa hepsini içerebileceğiniz bir şey ortaya koyuyorsunuz. Biraz bu, bu gevşeklik mesela benim çok istediğim bir şey değildi. Hmm. Ee, Ama tabii mimarlar biraz kontrol frik olabiliyoruz. Biraz onun da etkisi olabilir. Tabii tabii yüzde yüz. Yani şöyle de bir şey var. Bu... Bu Biennale'nin mesela e, katılımcısı olmaya çalışan birisi olsaydım ben... ...bu beni çok ters e, etkileyebilirdi. Yani çok da eleştirebilirdim bu gözle bakınca. <gülüyor> yani büyük bir ihtimalle zaten benim gibi bir küratör... ...beni katılımcı olarak da seçmezdi. O da ayrı bir konu. E, biraz böyle uzak durmaya çalıştığımız bir durumdu bu. Onun dışında tabii e, biraz bu e, şeyle... Yani bugünkü merkezi iktidarla ortaya çıkan bir tansiyon oluşuyor ister istemez. Çünkü esasen hep söylüyorum yani iktidarların kendilerini en güçlü hissettikleri dönemlerde özellikle mimarlık üzerinden kenti bir tür enstrümana çevirmeleri, bir tür gövde gösterisi Meselesi haline getirmeleri ve esasen bütün e, ideolojik tahayyüllerini neredeyse cismaneleşmiş bir şekilde kent üzerinden veya bir takım yapılar üzerinden Tabii, getirdiklerini biliyoruz. E, Bienal biraz bununla da uğraşıyor. Aslında yani bu ortamda işte kenti hepimiz farklı mecralarda tartışıyoruz. Tam bir kaotik delirium ortamı, kapalı kapılar ardında alınan kararlar. Evet. E, politize olmuş kararlar. Hı -hı. Şeffaf olmayan, Hı -hı. demokrasinin hep adı var ama uygulaması yok. Katılımcı, Hı -hı. kentlinin katılamadığı kararlar. Tam da bu noktada ben aslında İstanbul Modern'deki, senin kreatörlüğünü yaptığın o çalışmaları e, açık uçlulukları. Yani Hı -hı. aslında hınzır taktikler üretiyorlar. Evet. Sorulara yanıt vermek yerine yeni sorular üretiyorlar. Doğru. Ve aslında o bana çok iyi geldi Hı -hı. ve amatörce bir tutum içindeler biraz evet. da hani böyle bitmiş iş yaratma değil çünkü o daha çok sanat bienerlerinde gördüğümüz Doğru. bir terim mesela bizim tasarımcı arkadaşlarımızdan çok eleştiriler var. <gülüyor> Tahmin ederim evet. Ee, bitmiş iş yok iş yok. O evet, evet yani ama Öyle tarif edilmiş bir iş yok ama iş evet. dediğimiz şeyin hakikaten ne olduğu ile Aynen. bir durum bu. Yani o amatörce hınzır taktikler geliştirmek yani bir kentlinin aslında hı, orada sesi hı. var. O bana enteresan geliyor. Tabii. Bir cezaevine giriş metaforu veya Karaköy'de olmasıyla başka evleri de anımı satan <gülüyor> evet, evet. bir metafor. Ee, Nedense onu pek kimse söylemedi. Ben yani bunun da çok net bir biçimde algılanabilir olduğunu düşünüyordum. Çünkü evet orada metaforik bir yaklaşımımız. ya yani Bir yerleştirme aslında evet. zaten Biennial'in kendi mekanı da. İstanbul Modern'de de şimdiye kadar çok fazla yapılmamış bir şey bu. Çünkü İstanbul Modern'in genelde o... Total mekanı, evet. bütünsel mekanını Bir de hijyenik bir kutu aslında. Evet, evet. O hijyenik kutuyu aslında çok Biraz sarsan. Biraz kontamine eden bir şey. Evet. evet özellikle onu yapan. Aslında nedense herkes sadece cezaevine benzetti. O öbür yani Karaköy'de olması ve çok kolaylıkla ee, aslında tutunabileceği diğer tarafı pek kimse akla getirmedi Ondan eski bilinmiyor bir karaköylüyüm anlaşılan orası yaşın... çok iyi bilinmiyor <gülüyor> 10 yani. yaşından beri ocu vardı evet, olunca evet. şimdi güzel bir şarkıyla ara verelim ondan Tabii. sonra sohbetimize devam edelim Emre yine e, damardan giriyor Lafamke Dammonli e, mi? Lafamke evet. evet dinliyoruz Si vous la rencontrez, bizarrement parée, traînant dans le ruisseau un talon déchaussé, et la tête et l'œil bas comme un pigeon blessé, messieurs, ne crachez pas de jurons ni d'ordures au visage fardé de cette pauvre impure que déesse faminea par un soir d'hiver contrainte à relever ses jupons en plein air. Cette bohème-là, c'est mon bien, ma richesse, ma perle, mon bijou, ma reine, ma duchesse. La femme qui est dans mon lit n'a plus vingt ans depuis longtemps. Les yeux serrés par les années. Par les amours au jour le jour la bouche usée par les baisers trop souvent mais trop mal donner le top la femme malgrégré le fa plus pâ le cul de lune La femme qui est dans mon lit n'a plus vingt ans depuis longtemps Les seins si lourds de toit d'amour ne portent pas le nom d'apa Le corps lassé, trop caressé Trop souvent, mais trop mal aimé. le dos voûté Semble porter des souvenirs Qu'elle a dû fuir La femme qui est dans mon lit N'a plus vingt ans depuis longtemps Ne riez pas Ni touchez pas Gardez vos larmes Et vos saracanes Lorsque la nuit Son corps, ses mains s'offrent au mien Et c'est son cœur couvert de pleurs et de blessures Qui me rassure Güzel parçadan sonra eski bir Marksist militandan ama yumuşacık bir parça dinledik. Sevgili Emre seçti bizler için. Şimdi bu musibet teması, uyarıcılığı, omurgasını İstanbul alanlı bir bienal platformu olması, işte katılanların sorular sorması bunların hepsi iyi, güzel. O genç arkadaşların çoğu meslektaşımız. Evet. Aralarında birkaç sosyolog var ama artık onlar da çok mimarlaştılar bizlerle ola ola. Ve hepsi aslında İstanbul'un bu musibet ortamına iğne batırıyorlar. Doğru. Sosyal aktörlerini eleştiriyorlar. Ama aslında bu sosyal aktörlerden ve en önde gelen sosyal aktörlerden biri de sensin. Hı hı. Bu, bu da aslında çift şapkalılık olmuyor mu? Şimdi mesela bu kentin musibet e, durumu evet. dendiğin içinde kullanıyorum. O yapılı çevrede aslında çok tartışılan ürünler veriyorsun. Hı hı bitmek üzereler, kullanıma açılmak üzere olan şimdi en değil mi devasa evet. yapılardan birinin e, müellifisin. Bu senin söylediğinle altını e, çizdiğinle çelişmiyor mu? Nasıl bir durum var burada? Hayır yani e, kesinlikle çelişmiyor. Çünkü ben aslında bizim yaptığımız işlere belki de hani senin söylediğin gibi bakmıyorum. Yani e, esasen o işlerin hepsinin altında çok kentsel ee, çok e, kamusal alana yönelik e, çok dertli durumlar var ve o dertli durumlara bir tasarımcı olarak bir mimar olarak doğru yorumlar getirildiğini ve doğru üretimler yapıldığını düşünüyorum. Ee, yani evet şimdi konuştuğumuz konu muhtemelen Zorlu Center'dan bahsediyoruz. <gülüyor> evet, diğerlerine hiçbir lafım yok evet, çünkü. E, çünkü yani ne bileyim işte şimdiye kadar yaptığımız tek proje de Zorlu Center değil ama şu anda tabii ki en görünür olanı yani. Hani kendi sensiyonu bir de her gün vapuru kullanan evet, biriyim ben. Her anlamda görünür olanı zorlu center. Yani mesela orada hakikaten aslında kamunun malı olmasına karşın kimsenin içine giremediği, İstanbul'un aslında hiçbir şekilde birkaç tane karayolu kamyonunun dışında kimsenin içeri giremediği, kullanılmayan bizim gözümüzün büyük bir boşluk olarak görmeye alıştığı bir yere kocaman bir yapı yapıyoruz. Bu doğru. Ee, şeyi sevmiyorum yani e, doğru da bulmuyorum işte ben yapmasam başkası yapacak bu değil söylemeye çalıştığım. Ama oraya yani İstanbul'a büyük projeler yapılacak ve İstanbul yoğun daha da yoğunlaşacak. Aslında yoğunluk e, maalesef biraz böyle fazla popülerize edilen bir jargonla çok e, olumsuzlanan bir konu. Halbuki yoğunluk olumsuz bir şey değil. O yoğunluğun gerçek anlamda iyi tasarlanmış olması esasen... Yeni metropollerin, yeni kentlerin en önemli ilaçlarından bir tanesi. Bununla ilgili dünyada pek çok sergiler yapılıyor, konferanslar yapılıyor. Maalesef bu tür konferanslarla, sergilerle pek alakası olmayan herkes sadece yoğunluk üzerinden ve büyüklük üzerinden bazı şeyleri eleştirebiliyor. Söz gelimi trafikten bahsedildiğinde esasen kentlerin bizim çok sevdiğimiz, çok böyle seve seve kullandığımız, gitmekten büyük zevk aldığımız kentlerde otomobil kullanmadığımızı, esasen her yere yürüyerek gittiğimizi. Bunun Turist en önemli Evet. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de kentlerin nitelikli yoğunluğa sahip olduğunu. Mesela kimse görmüyor. Bir Paris'te, bir işte Manhattan bölgesinde, Roma'da nereye istersek yani her türlü kentten bahsediyorum ve kullanmaktan zevk aldığımız kentlerden bahsediyorum. Buralarda aslında kentler çok yoğunlar ve bu bu yoğunluk iyi ...tasarlandığı için esasen e, kimsenin otomobile ihtiyacı yok. Çünkü bir kıtada çalışıp bir başka kıtada oturmuyor hiç kimse. Bu aslında düpedüz yasaklanması gereken bir şey. <gülüyor> yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çalışıp bilmiyorum. 3 işte milyon İstanbul'dan biri Evet yani biri bu, bu olmaz aslında. Mesela benim kız kardeşim e, New York'ta oturuyor, Brooklyn'de oturuyor. E, kızı ilkokula başladı... Ve hakikaten ilkokula başlaması yüzünden taşımak zorunda kaldılar. Çünkü istediği her ilkokula veremiyor tabii, kızını. Ya yani çok basit bir burada şey. Burada da öyle. Ama ne yapıyorsun? Hemen komşunun Mutlaka kuzeninin de... bir üç de... kağıdı vardır Aynen bu öyle. işin. Yani Aynen burada öyle. her türlü... Şimdi yani bir yerlerde ortaya koyduğumuz konuların hiçbirinin... Bence Zorlu Center'la falan ilgisi yok. Hı. Bu konular aslında çok daha... Kenti çok daha damardan ilgilendiren, gerçekten damardan ilgilendiren konular. Ve ben aslında... Zorlu Center'ı bitmeden bu kadar çok eleştiren e, çok önemli bir e, mimarlık tayfasını diyeceğim. Çok ciddi anlamda ciddiye almıyorum. Açıldıktan Ve, sonra sırf Zorlu üzerine bir program tabii yapalım. Tabii ki Erine. memnuniyetle. Çünkü yani kimsenin giremeyeceği bir yerin aslında bundan sonra çok tepe tepe kullanılacağını... 2300 kişilik bir tane konser salonu var. 800 kişilik bir şeyi var. Tiyatrosu var. Koskoca... Kentsel mekanları var ve bunların yani bir kentin içine yapışması lazım bu kent bu, bütün bunlarla birlikte çok daha konforlu bir hale Umarım gelecektir. Umarım düşlediğin gibi olur bir kentli olarak e, hepimiz çok mutlu oluruz. Ben hemen bu kamusal kullanımdan BNL'e tekrar dönmek istiyorum süremiz her zamanki gibi e, kısıtlı. Şimdi bu kamusal, kamuya açık olma, Hı -hı. kamuyla beraber paylaşma vesaire üzerine direktörün e, bir söylemi var. Bu halkın bir eneli oldu dedi. Evet. İşte senin de şimdi bu kamunun kullanımını... Evet. Hakikaten halkın Biennale olabildi mi bu? Şimdi Biennale'ler genellikle... Ya İstanbul modernde ne evet. kadar uzak, o hijyenik ortamda değil mi? Yani o seçkin sınıfın aslında bir müzesi. Valla Biennale'ler halkın... genellikle belirli bir döneme kadar gerçekten zaten halk için yapılmış şeyler değil. Esasen gündem koyucular, gündem değiştiriciler... Etkilensinler diye yapılan e, işler ama daha sonra biraz daha gevşeyip biraz daha böyle işte e, günün şartlarına uygun bir takım toplamalar haline gelince ve bir tür parlak objelerin sergilenmesi noktasına gelince biraz daha böyle e, fazla kolaylıkla tüketilebilen şeyler oluyorlar. Ben burada e, şimdiye kadar e, hep bir beş kişiden bahsetmiştim. Yani şeyden e, bilmiyorum e, ana akım medya diyelim Türkiye'nin en çok okunan gazetesinde e, bunun ilanlarını görüp hatta bir pazar günü işte çoluk çocuk bu, bu pazar acaba nereye gitsek deyip İstanbul'la ilgili bir durum olduğunu kendi kentiyle ilgili bir durum olduğunu görüp belki şimdiye kadar İstanbul Modern'e çok fazla gitmemiş oranın içinde yapılanlarla çok fazla ilişki kurmamış, sanatla veya tasarımla şimdiye kadar çok birebir sıkı bir ilişki içine geçmemiş olan beş kişiden söz ediyorum. Bu beş kişinin gezip gezmediğini henüz bilmiyorum ama bu beş kişiyi çok önemsiyorum. Çünkü onlar kendi arkadaş çevrelerinde, orada burada biraz bu işleri esasen İstanbul'la ilgili konuların bu kadar da uzak durulası konular, bu kadar da mesafe koyulan durumlar değil de... ...tam içinde bulunulması ve bize çok değen konular, herkese çok değen konular olduğunu hissetmesi. Bütün hmm. derdim bu. Bu hissiyatın var olduğunu düşünüyorum, umuyorum. Hmm. Ee, henüz bu beş kişiyi tespit etmiş ve bak işte bunlar bunlar gezdiler. Benim söylediğim buydu diyecek durumda değilim ama çok yakında olacağım. Ee, ve esasen mesela ben bu Biennale'de... ...böyle işte 35-40 bin kişinin falan gezeceğini tahmin etmiyordum. Bugünkü rakamlar nedir bilmiyordum ama yanlış bilmiyorsam... ...geçen hafta itibariyle 35 bin kişi Biennale'i gezmişti. Çok Bence 35 bin kişinin gezdiği bir Biennale içinde o 5 kişi çıkacaktır. Ve e, ne kadar işte halkın bir Biennale'i oldu sorusunun cevabı da burada yatıyor gibi geliyor bana. Çünkü... Benim okuduğum mesela bir takım bloglar var, okuduğum bir takım mesajlar var, bana gelen mesajlar var. Hiç mimarlıkla ilgisi olmayan ve kesinlikle hiçbir, şimdiye kadar kentle ilgili hiçbir konuyu düşünmemiş olan insanların nasıl hezeyan içinde bana geri döndüklerini biliyorum. Temel hedef de buydu, buydu. herhalde. ben yani bu anlamda çok mutluyum açıkçası. Evet, bieneli gezmediyseniz... Bir haftanız var. Sekiz gününüz var. Lütfen gezin. Kente dair, mimarlığa dair sözü olan kentlilerin olağanüstü bir tartışma platformu. Amatör ruhla yapılmış bir platform. İş yok. Ben onu da olumlu buluyorum aslında. Hı -hı. Emre çok teşekkürler. Bu su gibi yine zaman aktı. Açık mimarlık blogspot.com adresinden bize lütfen eleştirilerinizi, önerilerinizi yazın. Hoşçakalın.